şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi de abdest ve gusülde suyu israf etmektir. İmam Ahmet'in naklettiği bir rivayette a.s.m abdestini almahtı olan sağda oluyor ve kendisine ey saat suyu israf etme diyor. Saad. Ey Allah'ın Resulü, suda da israf olurum mu? Aleyhissalatü Vesselam, evet. Akıp giden ırmak kenarında olsan bile onur buyuruyor. Evet, yine Ubey bin Kaab'dan gelen bir rivayette, abdest hakkında insanlara vesvese veren Velhan adında bir şeytan vardır. Su hakkında onun vesveselerine kapılmaktan sakınınız, diyor. Yine Amr bin Şuayb tarihiyle gelen bir rivayette bir Arabi geliyor, abdest hakkında Aleyhisselatü Vesselam'a soru soruyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz abdestin nasıl alınacağını ona gösteriyor ve bu sırada Uğuzlar'ını üç defa yıkıyor. Sonra işte abdest. Kim üç defadan fazla yıkarsa kötü etmiş, haddi aşmış, zulüm işlemiş olur. Diyor. Evet. Ebu Davud'un süneninde Abdullah bin Mugaffel'den gelen bir rivayette ben Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında zaman gelecek bazı kimseler abdeste ve duada işi aşırılığa dökecekler dediğini işittim diyor. Şimdi bu rivayeti Kur'an'ın çünkü Allah hatta aşanları sevmez mealindeki ayetiyle birlikte müteala ettiğimizde Yüce Allah'ın vesveseli amelleri sevmediğini rahatlıkla anlamış oluruz. Evet, vesveseli kimsenin ameli farzı ifsad edecek dereceye varmadığı takdirde her ne kadar farz borcun düşmesi için kafi gelse de Rabbimiz Subhanu ve Teâlâ'nın sevgisini ve rızasını kazandırmaz. Kulun abdest ameli için müjde edilen o güzelim hali de kazandıramaz. O güzelim hal ki Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz cennetin sekiz kapısından hangisinden dilerse o kapıdan girer buyurarak müjdelemişti. Aleykümselam barakatına hoş geldiniz. <gülüyor> Abdest veya gusülde israfa kaçmanın bir bozuk yönü de kardeşlerim bu sudaki başkalarının hakkını kendi zimmetine geçirmiş olmasıdır. İhtiyaç ve gereklilik olmadığı halde zimmetine böyle bir hakkı almış olma mesela hamamdan çıkar gider böyle sular ise belli kişilerin mülkü sayılır ve onların hakkını üzerine almış olur üzerinde başkalarının hukuku bulunması ise bir kul için kabirde ve ahirette zarar ve sıkıntı vesilesi olacaktır şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi de abdestin bozulması hakkında düşünen vesvesedir kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam biriniz karnında bir şey hisseder de bir şey çıktı mı çıkmadı mı diye şüpheye düşerse mescitten çıkıp gitmesin bir ses duymadıkça veya kokuyu hissetmedikçe abdestin bozulduğuna hükmetmesin buyurmuştur. Yine gelen rivayetlerde Abdullah bin Zeyd'den gelen bir hadiste namazını kılarken abdestin bozuldu mu bozulmadı diye şüphe ve hayale giren kişinin durumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulunca o bir ses veya koku duymadıkça namazı bozmasın demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biriniz namazı kılmaktayken şeytan kendisine yaklaşır. Abdestin bozuldu diye kendisini şüpheye düşürür sakın bir ses veya koku duymadıkça namazdan çıkmayın evet hadislerde de görüldüğü gibi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şeytanın vesvesesiyle amel edilmemesini bir ses veya koku duyulmadıkça abdestin bozulduğuna hüküm verilmemesini bunun şeytanın yalanına verilmesini emretmiştir bu gibi durumlarda şeytanın yalanına hükmedilirsin, bizzat kulun niyet ettiği halde acaba niyet ettim mi etmedim mi ki kabilinde olan şüphe ve vesveselerle nasıl amel edilebilir? Bunlar şeytanın vesvese ve yalanlarıdır. İnsan bevil ettikten sonra önüne ve donuna bir miktar su sertmesi güzel olur. Böylece kendisinden vesveseyi def etmiş olur. Her ne zaman bir ıslaklık bulsa bu benim serptiğim sudandır der. Evet. Nitekim Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz devir ettiği zaman abdestini alır ve üzerine bir miktar su serperdi. Onun ashabından İbn Ömer de böyle yapmıştır. Allah'ım bizi her türlü vesveseye düşmekten beri buyur. Kardeşlerim şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi de bevilden idrardan sonraki vesvese Vesirlerden pek çokları bevil hakkında bevilden sonra on şeyi yapar sert netir nahnaha el meşhu, el hazfu, el hablu tefekküt vucur haşıv isabe ve derece yani zekeri tutmak, sağmak, istinca'dan sonra gelmesinden korkulan kısmı çıkarmaya çalışmak, bu maksatla öksürmek, bedenini biraz yukarıya doğru çektikten sonra aniden hızla oturu vermek, asılmak, kalan gideni var mı diye uzu kontrol etmek, uzu tutup deliğine su dökmek vest parçasıyla bağlamak, merdivene çıkıp basamakları hızlı inmek, yine bu maksatla birkaç adım yürümek ki, bütün bunları vesveseli kimselerden başkası yapmaz arkadaşlar. Deliye bir mille pamuk tıkamak çıkarmak, bütün bunlar vesvese ve bidatlardır. Allah'ın bizi böyle duruma düşmekten korusun. Devil aynen süde benzer çekilip savulması doğru değildir. Çünkü bırakırsan çekilir, sağarsan akmaya devam eder. Vesveseli kimseler kendi vesveseleri sebebiyle böyle bir şeye müptela olurlar. Halbuki önceleri kendilerine böyle bir durum yoktu. Bu aslında güzel bir şey olsaydı herhalde herkesten daha fazla ona layık olan aleyhissalatü vesselam ve onun ashabı olup Nitekim Yahudinin biri Selman-ı Farisi Hazretlerine hitabe sizin peygamberiniz gerçekten sizlere her şeyi hatta tuvalet adabını bile öğretmiş dediğinde Selman ona elbette öğretmiştir. Hatta tuvalete hangi ayakla gireceğimizi hangi ayakla çıkacağımızı da öğretti demiştir. Peki aleyhissalatü vesselam efendimizin bu vesvesecilerin yaptıklarını da öğrettiği sabit mi? Han nerede? Bakın Hayız gören kadına bez tutunmasını talip buyurmuş. Buna kıyasla bevli kesilmeyen bir erkeğin de, akıntıdan korunması için bir bez parçası tutunmasını tavsiye etmiş. Allah'ım bizi böyle vesveselere düşmekten beri buyursun. Ee, i̇nsanlar kendilerini daha iyi bilir Ali. Yani, bazı insanların idrarı tutamadıkları vardır. Bevilden çıktıktan sonra hemen abdest aldığında bir iki adım attığında damlalar gelir. Her insan kendi vücudunu çok daha iyi bilir. Eğer bu damlalardan eminse gelmediğinden abdest alabilir. İstibra vardır. Buradaki kastedilen olmayan birçok bidatlar ve vesveseler. İkisini birbirinden ayır. Evet. Çünkü ufak veya büyük aptes, bir damla, iki damla dahi olsa bunlar aptes bozucu şeylerdir. Evet. Şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi de kardeşlerim, yalın ayak yürümedeki vesfete, vesvese. Sen bilindir. Bazılarının resvesiye kapıldığı hususlardan biri de kardeşlerim, yalın ayak yürümektir. Aleyhisselatü Selam Efendimizin kolaylık göstermesine karşılık, onlar bu hususta şiddet gösterirler. Halbuki Aleyhisselatü Selam bunu reddetmemiş, yollarda yalın ayak yürüyen ve ayakları çamura batanların ayaklarını yıkamadan namaz kılmalarını men etmemiştir. Ebu Davud'da gelen bir rivayette Abdul Eşhe'nin oğullarından bir kadın Ali Selatü vesselam'a "Ey Allah'ın Resulü, mescide gelirken yürüdüğümüz yol kokuyor. Abdest aldığımızda ne yapalım?" Ali Selatü vesselam "Peki biraz daha yürüdüğünüzde yolun bu kısımları temiz değil mi?" Ben "Evet" dedim. Ali vesselam işte bu kısım öteki kısımların batıklığını temizler." demiştir. Abdullah ibn Mes'ud, bizim bastığımız yerler sebebiyle yeniden yıkamazdık demiştir. Ali de ayakları çamura batar, böylece mescide gelir, ayaklarını yıkamadan namazını kılardı. İbn Abbas da kendisine sorulması üzerine, eğer kurumamış bir insan pisliği üzerine basmışsa ayaklarını yıkar, kurumuşsa yıkaması şart değildir demiştir. Tabi mescitler hal olursa çamurlan gel bak seni namazda bile olsan dışarı atarlar vallahi. evet annemiz diyor ki ben Abdullah bin Ömer'le birlikte mescide gittim mescide girmeden ayaklarımı yıkamak istedim. Abdullah dedi ki temiz olmayan bir yere basmış bile olsan temiz olan yerlere basmanla o temizlenmiştir ben de yıkamaktan vazgeçtim hep birlikte mescide girip namazımızı kaldık evet Yine kardeşlerim, şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi ayakkabılar hakkındadır. Ayakkabı ve meslerin altı battığı takdirde yere sürtmek suretiyle temizlenmiş olurlar. Bunlar ayaklardan çıkarmadan namaz kılmak caizdir. Bu sünnetle de sabittir. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve biriniz yolda yürürken bir pislik çiğnemiş olsa daha sonraki yürüyüşten toprak onu temizler demiştir. Ali selamünaleyküm efendimiz bir gün namaz kıldırırken ayakkabılarını çıkarıyor. Ashab da namazdayken ayakkabılarını çıkarıyor. Ali selamünaleyküm namazdan sonra "Niçin böyle yaptınız?" dediğinde sahabe "Sizin böyle yaptığınızı gördük ya Resulullah." cevabını verince Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril bana geldi ayakkabılarımda pislik olduğunu haber verdi. Ben de bu sebeple çıkardım. Biriniz mescide geldiği zaman ayakkabılarını çevirip baksın. Bir pislik görürse yere sürtsün. Sonra onlar ayakkabılarıyla namazı kılsın demiştir. Evet. Şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi ayakkabıyı çıkarmadan namaz kılmak bu gerek Resulullah'ın gerekse onun ashabının sünnetidir. Fiilen ve emir olarak sabittir kardeşlerim. Çünkü Ali sallallahu ve sellem Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet edin. Çünkü onlar ayaklarında mest ve ayakkabı olduğu ama olduğu halde namaz kılmazlar demişlerdir. İmam Ahmed'e ayakkabıyla namaz kılınır mı diye sorulduğunda imam açıkça Allah'a yemin ederim ki ayakkabıyla namaz kılınır demiş vesvese ehli olanlar ise asla ayakkabıyla namaz kılmayı kabul etmezler buna şiddetle karşı çıkarlar onlardan biri bir cenaze namazına geldiği zaman cenaze namazının toprak zemin üzerinde kılındığını görür ayakkabılarıyla bu namazı kılmak istemez tabanlarını dikip ayaklarının ön kısmını yerden kaldırır bakar böyle dolmaz nihayet cenaze namazını kılmaktan vazgeçer. Yani ayakkabı ile cenaze namazı bile kılmazlar. Nerede kaldı ki mescitte vakit namazı kılsınlar. Halbuki ve vesselam sizden biriniz mescide geldiği zaman ayakkabısına bakıp kontrol etsin. Ayakkabısında bir pislik görürse onu silerek temizlesin yere sürsün ve ayakkabısını çıkarmadan namaz kılsın diyor. Bunu Bukhare'de, Müslüm'de görebilirsiniz yıllar önce kardeşlerim benim kitap ve sünnete dönmeme sebep olaylardan birisi de budur yıllar önce oynattaydım sabah namazını kıldık namazdan sonra çorlu merkez vaiziymiş o da orada tatildeymiş namazdan sonra insanlara vaaz ediyordu ben de mescidin duvarına yaslandım ayağımı uzattım dinliyordum bir adam girdi yolculuk alameti olduğu belli saç baş dağılmış şalvar tipi bir eşörtman giymiş geldi yanımda sütunun dibinde bir namaz kıldı namazdan sonra durdu hocayı dinliyor hoca bu meseleyi anlattı bakın dedi sizler dedi işte buraya toplanmışsınız. Bir arkadaşınızın dedi cenaze namazı olduğunda dedi... ...sakın ayakkabılarınızla namaz kılmayın. Ahirette dedi arkadaşınız sizden davacı olur dedi. Bari dedi kılmak istiyorsanız ayakkabınızı çıkarın... ...üstüne basın dedi. Bunun gibi birçok şeyler söyledi. O yolcu olan arkadaş kalktı. Bu hadisleri söyledi. Yama dedi hocam dedi bakın dedi Allah Resulü böyle diyor Ayakkabılarınızla, meslerinizden namaz kılın Yahudilere muhalefet edin sizse böyle söylüyorsunuz bunu nereden çıkarıyorsunuz deyince o adam hemen halka dönüp sorun dedi bunun mezhebi ne dedi sorun bakalım dedi bu hangi mezhepten bu sefer adam bize döndü siz dedi benim buraya girdiğimi gördünüz mü biz evet dedik Namaz kıldığımı gördünüz mü dedi. Biz evet dedik. Öyleyse benim gavur olmamı mı istiyorsunuz? Bana bundan başka ne soracaksınız? Sorma hakkınız var mı dedi. Ondan sonra tabii birbirlerine girdiler. Saat on buçuk on bir falan oldu. Tanıştık. İşte isminin Mehmet Balcıoğlu olduğunu, Ebu Sa'id diye bilindiğini. Öyle bir tanıştık, işte bizim kitap sünnete dönmemizde böyle oldu. İlginç bir vakı ama burada yeri geldiği için sizinle paylaşayım.